Bismillahirrahmanirrahim قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِ اللّٰهِ شَكُّنْ فَاطُرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Şu ayet-i kerime, istifham-ı inkârî ile Cenab-ı Hak hakkında şek olmaz ve olmamalı demekle vücut ve vahdaniyet-i ilahiyye bedahet derecesinde olduğunu gösteriyor. Şu sırrı izahtan evvel bir ihtar. 1338'de Ankara'ya gittim.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 ve dinsizliği ismam eden dehşetli kelimeler var. Ehli iman, bilmeyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz. Birincisi, Evcedethü'l-esbab. Yani, Esbab bu şeyi icat ediyor. İkincisi, Teşekkele nefsihi. Yani, Kendi kendine teşekkül ediyor, Oluyor, bitiyor. Üçüncüsü, iktezat hü tabiat. Yani,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 Vehut, o kendi kendine teşekkür ediyor. Veyahut, tabiat muktezası olarak tabiatın tesiriyle vücuda geliyor. Veyahut, bir kadiri zülcelal’in kudretiyle icat edilir. Madem Aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Evvelki üç yol muhal, battal, mümteni, gayri kabil oldukları kat'i ispat edilse, biz zarure ve bilbedahe dördüncü yol olan tariki vahtaniyet, vahdaniyet, şeksiz şüphesiz sabit olur. Ama birinci yol ki, esbab alemin âlemin ile, teşkil eşya ve vücud-u mahlukattır. Pek çok muhalatından yalnız üç tanesini zikrediyoruz. Birincisi, bir eczahanede, gayet muhtelif maddelerle dolu, yüzer kavanoz şişeler bulunuyor.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 Altı yedi dirhem başkasından ve hakeza. Muhtelif miktarlarda eczalar alınmış. Eğer birinden bir dirhem ya noksan veya fazla alınsa, o macun zihayat olamaz, hasiyetini gösteremez. Hem o hayattar tiryakı da tetkik ettik. Her bir kavanozdan bir mizanı mahsus ile bir madde alınmış ki, zerre miktarı noksan veya ziyadı olsa, tiryak hassasını kaybeder.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 Acaba bundan daha hurafe, muhal, batıl bir şey var mı? Eşek, muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa, bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır. İşte bu misal gibi, her bir zihayat, elbette zihayat bir macundur. Ve her bir nebat, hayattar bir tiryak gibidir ki, çok müteaddit eczalardan, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir. Eğer esbaba ana asra isnat edilse ve esbab icat etti denilse, aynen eczahanedeki macunun şişelerin devrilmesinden vücut bulması gibi yüz derece akıldan uzak, muhal ve batıldır. Elhasıl şu eczahane-i kübra-yı alemde hakîmi ezeliinin mizan-ı kaza ve kaderiyle alınan mevatta hayatıye hatsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve her şeye şamil bir irade ile vücut bulabilir. Kör, sağır, hudutsuz, sel gibi akan külli anasır ve tebai ve esbabın işidir diyen betbaht, o tiryak acip kendi kendine şişelerin devrilmesinden çıkıp olmuştur diyen divane bir hezeyancı, sarhoş bulunan bir ahmaktan daha ziyade ahmaktır. Evet, o küfür, ahmakane, sarhoşane, divanece bir hezeyandır. İkinci muhal, eğer her şey vahidi ehad olan kadir i verilmezse, belki esbaba isnat edilse, lazım gelir ki, alemin pek çok anâsır ve esbabı, her bir hayatın vücudunda müdahalesi bulunsun. Halbuki, sinek gibi bir küçük mahlukun vücudunda, kemal intizam ile gayet hassas bir mizan ve tamam bir ittifak ile, muhtelif ve birbirine zıt, mübayin esbabın içtimağı, o kadar zahir bir muhaldir ki sinek kanadı kadar şuuru bulunan bu muhaldir olamaz diyecektir. Evet, bir sineğin küçücük cismi kainatın ekser anasır ve esbabı ile alakadardır. Belki bir hülasasıdır. Eğer kadiri ezeliye verilmezse o esbabı maddeye onun vücudu yanında bizzat hazır bulunmak lazım. Belki onun küçücük cismine girmek gerektir. Belki cisminin küçük bir numunesi olan gözündeki bir hücresine girmeleri icap ediyor. Çünkü sebep maddi ise müsebbin yanında ve içinde bulunması lazım geliyor. Şu halde iki sineğin iğne ucu gibi parmakları yerleşmeyen o hücrecikte erkanı alem ve anaasır ve tebaiin maddeten içinde bulunup usta gibi içinde çalıştıklarını kabul etmek lazım geliyor. İşte Sofestayî'nin en eblehleri dahi, böyle bir meslekten utanıyorlar. Üçüncü muhal, El-vâhidu la yasturu illâ'inil vâhid, kaide-i mukarreresiyle, bir mevcudun vahdeti varsa, elbette bir vahitten bir elden sudur edebilir. Hususan o mevcud, gayet mükemmel bir intizam ve hassas bir mizan içinde ve cami bir hayata mazhar ise, Bil sebebi ihtilaf ve keşmekeş olan müteaddit ellerden çıkmadığını, belki gayet kadir, hakim olan bir tek elden çıktığını gösterdiği halde. Hatsiz ve camit ve cahil, mütecaviz, şuursuz, karma karışıklık içinde, kör, sağır esbabı tabiiyenin karma karışık ellerine, hatsiz imkanat yolları içinde ve içti ve ihtilat ile o esbabın körlüğü, sağırlığı ziyadeleştiği halde, o muntazam ve mevzun ve vahid bir mevcudu onlara isnat etmek, yüz muhale birden kabul etmek gibi akıldan uzaktır. Haydi bu muhalden kat nazar, esbab maddiyenin elbette tesirleri, mübaşeretle ve temasla olur. Halbuki o esbabı tabiyyenin temasları zihayet mevcutların zahirleriyledir. Halbuki görüyoruz ki o esbabı maddiyenin elleri yetişmediği ve temas edemedikleri o zihayatın batını, on defa zahirinden daha muntazam, daha latif, sanatça daha mükemmeldir. Esbab-ı maddiyenin elleri ve aletleriyle hiçbir cihetle yerleşemedikleri, belki tam zahirine de temas edemedikleri küçücük zihayat, küçücük hayvancıklar, en büyük mahluklardan daha ziyade sanatça acib, Hilkatça bedî bir surette oldukları halde, o camit, cahil, kaba, uzak, büyük ve birbirine zıt olan sağır, kör esbaba isnat etmek, yüz derece kör, bin derece sağır olmakla olur. Ama ikinci mesele, teşekkele binefsihidir. Yani, kendi kendine teşekkül ediyor. İşte bu cümlenin dahi çok muhalatı var, çok cihetle batıldır, muhaldir. Numune için muhalatından üç tanesini beyan ederiz. Birincisi, Ey mu'annit münkir! Senin enaniyetin seni o kadar ahmaklaştırmış ki, yüz muhalibirden kabul etmeyi bir derece hükmediyorsun. Çünkü sen mevcutsun ve basit bir madde ve camit ve tagayürsüz değilsin. Belki daima teceddütte olarak gayet muntazam bir makine ve harika ve daima tahavvülde bir saray gibisin. Senin vücudunda her vakit zerreler çalışıyorlar. Senin vücudun kainatla hususan rızık münasebetiyle, hususan beka nev'i itibariyle alakadar ve alışverişi vardır. Senin vücudunda çalışan zerreler o münasebatı bozmamak ve o alakadarlığı kırmamak için dikkat ediyorlar. Öylece ihtiyatla ayaklarını atıyorlar. Güya bütün kainata bakıyorlar. Senin münasebatını kainatta görüp öyle vaziyet alıyorlar.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 o vakit senin gözünde çalışan her bir zerreye öyle bir göz lazım ki, senin mecmu cesedinin her tarafını görmekle beraber, münasebetdar olduğun bütün kainatı dahi görecek bir gözü ve bütün senin mazi ve müstakbel ve nesil ve aslın ve anasırının menbalarını ve rızkının madenlerini bilecek, tanıyacak yüz dahi kadar bir akıl vermek lazım geliyor.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 o sarayı vücudun daima kemale intizamla tazelenmektedir. Gayet harika olan ruh, kalp ve manevi ile taiften kat ınazar yalnız cesedindeki her bir aza bir kubbeli menzil hükmündedir. Zerreler o kubbedeki taşlar gibi birbirleriyle kemale müvazene ve intizam ile baş başa verip harika bir bina, fevkalade bir sanat, göz ve dil gibi acip birer mucize-i kudret gösteriyorlar. Eğer bu zerreler şu alemin ustasının emrine tabi birer memur olmasalar, o vakit her bir zerre, umum o ceseddeki zerrelere hem hakimi mutlak, hem her birisine mahkumu mutlak, hem her birisine misil, hem hakimiyet noktasında zıt, hem yalnız vacibül vücuda mahsus olan ekser sıfatın mastarı, menbaı, hem gayet mukayyet, hem gayet mutlak bir surette olmakla beraber Sırrı vahdetle yalnız bir vahide i Ehad'in eseri olabilen gayet muntazam bir masnu' vahidi o hatsiz zerrata isnat etmek zerre kadar şuuru olan bunun pek zahir bir muhal belki yüz muhal olduğunu derk eder. Üçüncü muhal Eğer senin vücudun Vahidi Ehad olan Kadir-i Ezeli'nin kalemiyle mektub olmazsa ve tabiata esbaba mensup matbu ise o vakit senin vücudundaki bir hücreyi bedenden tut, birbiri içinde daireler misillü, binler mürekkepler adedince tabiat kalıplarının bulunması lazım gelir. Çünkü mesela bu elimizdeki kitap eğer mektub olsa, bir tek kalem, kâtipinin ilmine istinad edip, bütün onları yazar. Eğer o mektub olmazsa ve onun kalemine verilmezse, kendi kendine olmuş denilse veya tabiata verilse, o vakit matbu kitap gibi, her bir harfi için ayrı bir demir kalem lazımdır ki tab edilsin. Nasıl ki matbaada hurufat adedince demir harfler bulunur, sonra o harfler vücut bulur, o vakit bir tek kaleme bedel, o hurufat adedince kalemler bulunması lazım gelir. Belki o hurufat içinde bazen olduğu gibi, küçük kalem ile bir büyük harfte bir sayfe ince hatla yazılmış ise,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 Ey mu'annit mu'attıl, sen de utan, bu dalaletten vazgeç. Üçüncü kelime, iktizat-hü tabiat, yani tabiat iktiza ediyor, tabiat yapıyor. İşte bu hükmün çok muhalatı var, nümune için üçünü zikrediyoruz. Birincisi, eğer mevcudatta, hususan zihayatta görünen, basirane, hakimane olan sanat ve icat, Şems-i kalemi kader ve kudretine verilmezse, belki kör, sağır, düşüncesiz olan tabiata ve kuvvete isnat edilse, lazım gelir ki, tabiat, icat için her şeyde hatsiz manevi makine ve matbaaları bulundursun veyahut her şeyde kainatı halk ve idare edecek bir kudret ve hikmet dercetsin. Çünkü nasıl Şems'in cilveleri ve akisleri,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 Tabii güneşleri kabul etmek lazım geldiği gibi aynen bu misal gibi mevcudat ve zihayat doğrudan doğruya şems-i ezeli'nin cilvi esmasına verilmezse her bir mevcutta, hususan her bir zihayatta hadsiz bir kudret ve irade ve nihayetsiz bir ilim ve hikmet taşıyacak bir tabiatı bir kuvveti adeta bir ilahi içinde kabul etmek lazım gelir. Bu tarzı fikir ise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 Belki tabiata isnat edilse, lazım gelir ki, tabiat, her bir parça toprakta, Avrupa'nın umum matbaaları ve fabrikaları adedince, makineleri, matbaaları bulundursun. Ta o parça toprak, menşe ve tezgah olduğu hatsız çiçekler ve meyvelerin yetişmelerine ve teşkillerine medar olabilsin. Çünkü çiçekler için saksılık vazifesini gören bir kase toprak içine tohumları nöbetle atılan, umum çiçeklerin birbirinden çok ayrı olan şekil ve heyetlerini teşkil ve tasvir edebilir bir kabiliyeti bilfiil görülüyor. Eğer kadiri zülcelale verilmezse o vakit o kasedeki toprakta her bir çiçek için manevi ayrı tabii bir makinesi bulunmazsa bu hal vücuda gelemez. Çünkü tohumlar ise nutfeler ve yumurtalar gibi maddeleri birdir. Yani müvelli dülma, müvelli dülhumuz'a, karbon, azotun intizamsız, şekilsiz hamur gibi halitasından ibaret olmakla beraber, hava, su, hararet, ziyadahi her biri basit ve şuursuz ve her şeye karşısel gibi bir tarzda gittiğinden, o hatsiz çiçeklerin teşkilleri ayrı ayrı ve gayet muntazam ve sanatlı olarak o topraktan çıkması. Bilbedaha ve biz zarure iktiza ediyor ki o kasede bulunan toprakta manen Avrupa kadar manevi ve küçük mikiyasta matbaaları ve fabrikaları bulunsun ta ki bu kadar hayattar kumaşları ve binler ayrı ayrı nakışlı mensucatları dokuyabilsin. İşte tabii yumların fikri küfrileri ne derece daireyi akıldan hariç saptığını kıyas et ve tabiatı mucid zanneden insan suretindeki ahmak sarhoşlar